Elhamdülillahi Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulullah Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim. İnsan olup da Allah'a karşı kusur işlemeyen var mı peygamberler hariç? Elbette iri ufaklı bildiğimiz bilmediğimiz kast ederek veya etmeyerek işlediğimiz nice kusurlarımız vardır. Bu kusurlarla Allahu Teala'nın huzuruna nasıl çıkacağız peki kıyamet günü? Onun cevabı da belli, affedecek Allah Celle Celaluhu. Buradan bu mantıkla hareket ettiğimizde çok rahat diyebiliriz ki Bizim cennete girmek ve cehennemden kurtulmakla ilgili bütün umudumuz Allah'ın bizi affetmesine bağlıdır. Bütün yatırımlarımız Allah'ın affına dayanıyor. O mesela mesela affetmeyecek olsa bir gün bir namazdaki esneyişimizi diyelim. Ne yaparız kıyamet günü? Evet, vaad ediyor, affedeceğim diyor, gafurum ben diyor, gaffarım diyor, çok meafiret ederim diyor. Da istiğfar ediyoruz ve Allah'tan af diliyoruz. Bir örneği mümin bir evde yaşayan hiç kimsenin unutmaması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben günde şu kadar defa Allah'tan af diliyorum istiğfar istiyorum buyuruyor kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah'tan af diliyor istiğfar ediyor nesine neyine hangi günahına o kadar temiz Cebrail Aleyhisselam'ın korunmasında masum birisi. Ama buna rağmen bize örnek oluyor. Demek ki af umudumuz bizim kesinlikle cennetimiz demektir. O umut olmazsa cennet de yoktur. Bu girişten sonra evimize dönerek diyorum ki kardeşlerim cennet umudu affa bağlı af olmazsa ben yandım diyen bir baba, bir anne, bir kaynana, bir kaynata kesinlikle affetmesini bilecek. Affetmesini bilmeyen Allah'tan ne hakla, ne yüzde af bekleyecek. Nur suresinin 22. ayetinden, ilham alarak bu sözleri söyledim. Orada Rabbimiz buyuruyor ki vel yafu Affetsinler. Müsamaha etsinler buyuruyor. E <gülüyor> la tuhibbu ne en yagfir <gülüyor> Allahu Allah'ın da sizi affetmesini sevmez misiniz? Bu Nur Suresi'nin 22. ayeti şüphesiz Başka bir olayı anlatıyor. Bu Bekir radıyallahu anh, Efendimizle ilgili bir olayı anlatıyor. Ama bize de ölçü koyuyor. Siz affedin. Çünkü Allah'ın sizi affetmesini seviyorsunuz. Ne anlaşılıyor ayetten? Madem siz kusur işlediğiniz Rabbiniz, yani daha sizin yaratıcınız, sizin sahibiniz Rabbiniz olan Allah'a karşı kusur işliyorsunuz da ona karşı işlediğiniz kusurdan dolayı affını bekliyorsunuz Allah'ın o zaman siz de affetmesini bileceksiniz eş eşini affetmesini bilecek baba affetmesini bilecek anne affetmesini bilecek abla kardeşini affedecek bu ayet Kur'an'dan bir ayet bizim için ne iman ölçü ibadet hayat her şey demek namaz kılın buyuruyor Kur'an buyuruyor mümin ev planlarken biz bu evde namaz kılınır namaz kılınmazsa bu ev mümin ev olamaz diyoruz. Doğru mu? Doğru. Kardeşlerim, namaz kılın diyen Kur'an, çocuklarınızı affedin buyuruyor. Eşler olarak birbirinizi affedin buyuruyor. Bağışlayın gitsin buyuruyor. Allah da sizi affetsin o zaman diyor. Ayet. Kardeşlerim, namazı ne kadar evimizden dışarı çıkarabilirsek, yani olmasa da olur, haşa, diyebilirsek, babanın annenin çocuklarını affetmesini, çocukların babalarının kusurlarını olabilir, görmemelerini, eşlerin birbirlerine karşı affedici olmalarını da o kadar dışarıda tutabiliriz. Bir evde kılmadığımız, mesela evlenin sünneti, bize hangi zayiatı, zararı, eksikliği oluşturuyorsa affetmediğim çocuğum, müsamaha etmediğim erkek kardeşim, hatasını yüzüne vurup durduğum eşim konusu da aynı zarardır, aynı ziyandır. İslam dini Müslümanlık bize sadece sakal bırakın demiyor. Kur'an'a İtaat edeceksiniz. Kur'an'ın dediğini yapacaksınız buyuruyor. E i̇şte Kur'an'ın dediklerinden biri de nedir? Birbirinizi affedeceksiniz diyor. Özellikle de muktedir olduğun zaman affedeceksin. Bu çok önemli. Zaten baş başa gidiyorsunuz. Senin de affedilmesini beklediğin hataların var. Bir o bir sen oldu. Veya da e zaten baban sana bir tokat vurunca yani seni evin dışına fırlatacak durumda. Kira istersenden sonra onun evinde oturuyorsun. Yani mecbur tabii tabii sildim gitti. O değil Allah'ın bizden istediği. Mümin evde nefes alınca sen kural oluyor, kanun oluyor. O kadar güçlüsün. O muktedir olduğun durumda affediyorsun. Buna biz af diyoruz. Öbürüne çaresizlik diyoruz. Çaresizlik af değildir. Bu çok önemli. Bir önemli husus da çocuk filan hatayı yaptı. Affettim onu. Güzel. Ama henüz af bitmedi. Af bitmedi. Allahu Teala size affettim dedikten sonra Kıyamet günü yüzümüze vurursa kabahatlerimizi bu aff sayılır mı? Sayılmaz. Bizim de dünyada madem Allah'ın affını uman, ona umut bağlayan kimseleriz, biz de affettik dediğimiz şeyin peşini sürmeyeceğiz bir daha. Özellikle anne olan hanım kardeşlerime bunu hatırlatıyorum. Bilhassa kız çocuklarını büyütürken Onun pek çok hatalarını görüyorlar Anne olduğu için onu siliyor defterden Yani tamam bu hatayı görmedim diyor daha yapma kızım diyor Erkekler için de geçerli bu da Anneler daha çok temas halinde olduğu için çocuklar ile annelerin Teknik hatalarından birisi bu Sonra 25 yaşında Bir kız bir sinirlendirecek iş yaptığı zaman aslında o yeni bir iş. Fakat anne o 7 yaşındayken işlediği bir hatadan başlıyor. Sen filan senede böyle yapmıştır misafirlerin yanında beni mahcup etmiştin. Bu kaçıncı oluyor diyor. Affetmemiş miydin sen bunu? Etmiştin. Bu ne diyorsun şimdi? Affettiğin şeyi geri getiriyorsun. Kusmu yalamak gibi bir şey bu. Hepimize ders olsun. Allahu Teala'yı tanıyalım diye bir örnek vereceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet günü Allah günahkar ama sonra tövbe etmiş tabi adam. Bir kulunu huzuruna çağırır. Bütün kullar tek tek gelecekler zaten. Ona buyurur ki hesap anında kulum, filan yeri, filan günahı işlerken hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum diyecek hali yok kudun. Hatırlıyorum ya Rabbi diyecek. O ne büyük günah, onu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya Rabbi. Şimdi ne umuyorsun, ne yapacağımı bekliyorsun buyurur allah Teala. Kul boynunu büker tabii ne diyecek? Ses yok. Buyurur ki Allah kulum ben o gün senin tövbeni kabul ettim, seni rezil etmedim dünyada. Şimdi mahcup eder miyim? Git cennete affettim seni buyurur. Böyle bir Allah'ın kuluyuz biz. O zaman seni rezil etmedim, niye şimdi rezil edeyim? Buyuruyor. Bir anne, bir baba, çocuğunun 10 sene önceki kusurunu konuşmaz. Konuşursa eğer, bu Allah'ın kulu olmaya layık olmayan bir iş yapmış olur. Evet ondan dolayı haram işledi, cehenneme girecek demeyiz ama sana da böyle yaparsa Allah ne yapacaksın onu hatırlatırız. Eşler düğün günü bir yaramazlık oldu. Sonra seviştiler, öpüştüler, kapattılar o konuları diyelim. İnsan beş sene sonra onu açmaz bir daha. Şerefli bir mümin bunu yapmaz yapmaz madem affettin o tükürdüğündü senin onu yalamayacaksın bir daha e affetmek bir mümin karakteri gereği fazileti tamam e, sen de müminsin zaten elhamdülillah kardeşlerim çok değerli kardeşlerim bakınız mümin olmak sadece oldum demekle olup bitmiyor bir ahlak meselesidir. Fazilet meselesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kıyamet günü. Farzlar hariç tabi. Cuma namazı hariç. Cihat hariç. Müminin terazisinde en ağır gelecek şey hesabı yapılırken ahlaktır dikkat edin buyuruyor. Ahlak ne demek? Teheccüd kılmak demek değil. Zekat vermek değil öğle namazı kılmak demek değil İkinci insana karşındakine karşı nazik davranmak demek ahlak bu ikinci insan karşındaki insan ya eşindir evvela çocuklarındır anandır, babandır, kaynanandır kaynatandır, en yakınlarındır kardeşlerindir, amcalarındır dayılarındır, halalarındır onlara iyi ahlaklı olmadıktan sonra hı, yok bir değeri niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin öldüğünde musallaya konacak, cenazesi kılınacak. Dört tane en yakını dört tane en yakın dört bin değil ha. Dört tane en yakını biz bunu iyi biliriz Allah için derlerse allah Teala onu öyle kabul eder buyuruyor. Çünkü müminin karakterinde güzel ahlak yani narinlik, nezaket incelik onun en yakınlarının şahit olması gereken bir hassasiyettir. Bir insanı eşine soruyorsun nasıl biridir? Allah'a sığın bundan diyor sana. Komşulara, uzak arkadaşlara soruyorsun evliyadandır herhalde diyorlar. Hangisi geçerli Allah katında? Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Hayır hayır. Eşinin şahitliği geçerli. Gerçeğini biliyor onun çünkü. Bir insanın ahlakı, Dış elbiselerini çıkarıp pijaması ile oturduğu yerde ortaya çıkar. Öbüründe herkes diplomat zaten. Herkes diplomasi kurallarına uyuyor. Otobüste bağıra çağıra kimse seni konuşturmuyor zaten. İş yerinde yere tüküremiyorsun zaten. Evde rahatsın. Evde kimsenin seni kınamayacağını zannediyorsun. Nezaketimiz, duygusallığımız, şirinliğimiz, narinliğimiz evde belli olacak. Mümin bir ev, kimsenin kimseye suç dosyası tutmadığı bir evdir kardeşlerim. Peki bu şu sonucu getirmez mi? O zaman herkes vurup kırıyor evde. Getirmez. Vurmanın, kırmanın, bağırmanın, çağırmanın, sana göstereceğim bu kaçıncı oldu demenin gücü neyse, sevginin, nezaketin, tatlılığın gücü de odur. Vuran bir babanın, Döven, hakaret eden bir babanın veya kocanın elinde yüz birimlik bir güç varsa, yüz puanlık bir güç varsa, tatlı çocuklarına davranan, 20 yaşında çocuğuna bile el değdiremeyen aman incinir yavrum zanneden bir babanın o gücü vardır. Belki daha da fazladır. Ama bunu ilk anda hissedemeyebilir insan. Kinini, nefretini, gayzını gömemediği için, öbür türlü yani yumuşak davranırsam beni ezerler zanneder öyle değil bu. bu dünya böyle değil Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne buyuruyor sen kaba sert biri olsaydın kimseyi bulamazdın etrafında buyuruyor rahmeten lille aleminsin evet hırsızın kolunu kesti o peygamber zina edene ceza verdi e, yumuşaksın diyor Allahu Teala Şeriatta değil buymuş haklık. Toplum kurallarında değil. Aramızdaki ilişkilerde, bana ait haklarda. Beş vakit, beş senedir namaz kılmayan bir çocuğa ben affettim seni diyecek halim yok. Hak Allah'ın hakkı. Sen kimi affediyorsun? Kim kimi affediyor? Ama bana aitsin işlenen suçları affettiğim zaman biiznillahi teala Allah'ın rahmeti beni buluyor. Kardeşlerim, Mümin evde, planı mümince kurulmuş bir evde, seccade bulunur mu acaba sorsam, bu soru ayıp değil mi? Ayıp tabii. O evde misvak görmüş müdür çocuklar desem, olur mu ya mümin evde misvak olmaz mı? O evde anne tesettürüyle oturuyor mudur? Herhalde. Baba nafile namaz kılıyor mudur? Herhalde. O evde af ediyor mu kişiler birbirlerinin hatalarını dediğim zaman, bir düşünelim deniyorsa olmadı işte. Af seccadeden daha değerli. Seccadesiz de namaz kılınır. Hallarımız temiz zaten. Ama affetmeden birbirimizin hatalarını huzurlu, ahenkli ve Allah'ın razı olacağı şeriatımızı en ince ayrıntılarına kadar yaşayacağımız ahenkli bir ev oluşturamayız. Birbirimizi affedeceğiz. Birbirimizin Aftısı olacağız. Kimse kimsenin suç dosyasını taşımayacak. Peki bugüne kadar böyle olmamıştı bizim evimiz. Cevabımız hazır. Zararın neresinden dönülüyorsa kardır. Çağır çocuklarını çocuklar. Sert bir baba biliniyorum. Siz de çok yaramazdınız. Artık büyüdünüz. Ben Allah'ın hatırı için peygamberimin sünnetine uymak üzere madem Rabbim de beni affedecek hiçbir dosyanız yok bende sildim. Ama siz devam edeceksiniz siz bilirsiniz. Ben Allah'ın dediği gibi yapayım de bak karşındakiler senden önce daha sen sözünü bitirmeden yumuşayacaklar. Senin önünde mütevazı olacaklar sana daha saygılı olacaklar. Kabalıkla gidilecek bir yol yoktur. Hırçınlıkla gidilecek bir yer yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? İnceliğin ve tatlılığın yaptığını kabalık yapamaz buyuruyor. Bir evden nezaket kalktıysa, yumuşaklık kalktıysa o evden hayır kalktı buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ona göre kadın kocasının 20 senelik dosyalarını tutsun. Kocası da kadının 20 senelik dosyalarını tutsun iki dosyacının çocukları da dosya tutuyordur zaten. Bile bile kuyumuzu kazmaktansa bile bile Rabbimizin öğüdüne kulak verelim. Madem biz Allah'ın affıyla cennet umudu taşıyan kimseleriz o zaman Allah'ın affını uman kimseler olarak biz de affedeceğiz. Hem iz bırakmayacak affımız o şartta. Siliyorum ama İlk kabahatinde eskileriyle beraber perçinleyip başlayacağım dedin mi? Buna af demeyelim bari kavramlarımızı suistimal etmeyelim. Dilerim Allah'ın affına mazhar olmuş kullar ve o mazhariyetin bereketiyle de eşlerine çocuklarına herhangi bir hata dosyası tutmamış kimseler olarak mümin evlerde yaşarız. Rabbim bunu bize nasip eder hamdulillah Rabbil bir